1185 numaralı konu, İbni Zübeyir ile Adi'yi bin Hatim'in namaza düşkünlükleri, İbni Zübeyir bütün geceyi ibadet ve bütün günü oruçla geçirirdi, ona, mescid güvercini, deniliyordu.